Merhaba, Açık Radyo 94.9'da Filanörün seyir defterinde yine bir araya geldik. Ben Hakan Gencoğul, şarkıcı, şarkı yazarı, endüstriyel tasarımcı, bir zamanlar tasarım hocası ve 6 aylık radyo programcısı. Bu haftaki programın bir özelliği var, bir duyuru da bulunacağım. 1 Mayıs'ta başlayan yayın dönemi, meraklısı belki bilir, 4 Kasım'da yani önümüzdeki hafta sona eriyor. Adını bulup konseptini kendi oluşturduğum Flaner'ın seyir defteri programının bu yayın dönemindeki son programı önümüzdeki salı günü yayınlanacak. İşte duyuracağım şey de buydu. Parçalarını araştırıp bulmak, metinlerini yazmak, sosyal medya görsellerini kimi zaman videolarını hazırlamak, bazen bu videolara özgün müzik bestelemek, bunların kayıtlarını yapmak, programın Açık Radyo web sayfasındaki blogunu hazırlamak ve en nihayetinde programları bizzat sunmakla geçen 6 aylık o tatlı sürenin sonuna geldik sayılır. Bu yoğun sürecin her saniyesinden keyif aldığımı bilmeni isterim sevgili dinleyicim. Her zaman yapmak istediğim bir şeydi radyo programcılığı. Bu fırsatı da bana Açık Radyo 94.9 tanıdı. Bu yüzden her zaman müteşekkir olacağım tüm Açık Radyo ekibine. Bu süreçte müzikle o kadar doldum, müzikle o kadar hemhal oldum ki, bir süredir hayatın getirdiği muhtelif yoğunluklar nedeniyle uzak kaldığım müzisyenlik keyfim, müzik yapma aşkım, şarkılar yazma, şarkılar söyleme hevesim yeniden ortaya çıktı. Bu o kadar karşı konulmaz bir hal aldı ki, tıpkı 6 ay önce ben bir program yapmak istiyorum dediğim gibi, program yöneticisi arkadaşa İsmen Didem Genç Türk'e bir mesaj atıp, ben programa ara vermek istiyorum yazdım. Gerçi bunu bir son olarak da görmemek gerek. Bir nevi pauza basıyorum da diyebiliriz. Hem müzikte olur böyle şeyler. Geri alma, ileri alma, bir sonrakine zıplama vesaire olduğu gibi bir de pauza basma yani kısa süreli durdurma diye bir şey vardır. Gerçi hiçbir şeyin garantisi olamaz. Bir gün hadi ben yine program yapacağım dediğimde bakalım radyo buna hazır olur mu bilemem. Ama akışta olmak da budur zaten. Tıpkı bir gün ben de varım demek içimden gelip programla ilgili önerilerimi hazırlayıp gönderdiğimde kabul edilmemin bir garantisi olmadığı gibi bir gün bunu yeniden yapmak istediğimde de her şeye hazır olacağımdan eminim. Olması gereken oluyor zaten. Direnç yok. Direnç yoksa acı da olmaz. Hayat bu kafayla daha katlanılır, daha keyifli, daha akıcı, daha güzel yani. Bu haftaki programı bundan önceki 25 haftaya retrospektif bir bakış olarak kurguladım. Bunca hafta neler çaldım, neler söyledim, kimlerle söyleştim, programa kimler katkıda bulundu gibi bir özet yapmak istiyorum. Bu özetin yanı sıra tabii ki bu haftanın bir seçkisi, bir listesi de olacak. Bu arada bu noktada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Açık Radyo 94.9 web sayfasındaki programlar bölümü altında Flanör'ün seyir defteri sayfasına yer alan Toplamda 27 haftaya ait parça listeleri ve podcastler program sona erse de kalacağı için bütün programları yeniden dinlemek mümkün olacak her zaman. Özetle ne zaman istersen beni dinleyebilirsin. Programla ilgili olarak da bana gmail.com adresinden ulaşabilirsin. Şimdi 1 Mayıs'taki ilk programdan başlayarak her hafta neler olmuş bir geriye bakalım. Charlie Winston'la merhaba. İlk programı İngiliz şarkıcı ve besteci Charlie Winston'a adamıştım. Sinyal de kahramanı bu yetenekli müzisyenden 13 parça çalmıştım. Programın içeriği hakkında bazı başlıklar sıralamıştım. Daha kendimi sana yabancı hissettiğim için siz diye hitap ediyordum. Ya da o sırada karşımda koca bir kalabalık hayal ediyordum. Bilmiyorum artık. Yine 2011'deki Nick Steel albümünden çok güzel başka bir parça Unlike Me. Don't stop, day to day, up and down, picking up, no one ever sees. Memories take a toll, Old wounds, never go. Look and see, find a way, anyway, way to be safer in your skin. Try to stay cool, keep low, let go, nowhere left to run kimdir bu haftada flanörlük nedir flanör kime denir bu konulardan dem vuruyordum alternatif müzik yapan gruplardan örnekler çaldım you Yodelis geldi. Sunday Vure Flu adlı parçasıyla 2009'da yapılmış bu parça. Yine bir Fransız o. Asıl de Maxim Nucci. Bana Che Guevara'yı anımsatıyor nedense. İngilizce söyleyen Fransızlardan biri. Daha sonraki programlarda başka çok güzel parçalarında çalacağım. Ve havadaki dişil enerji. Bölüm. Mayıs ayının ortasındaki bu üçüncü program tamamen dişil enerji taşıyan Portekizce, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça şarkılardan oluşuyordu. Filanör'ün seyir defteri programında kendinizi iyi hissetmeniz için uğraşıyorum. Bu programda ağlak, arabesk, hüzünlü şeyler pek olmayacak ama olur da ben efkarlanırsam Müslüm Baba'yı basarım bu hakkımı da saklı tutayım. zamanı yakalayan birinci bölüm. Bir yandan indie, genç ve enerjik, yapıldıkları zaman dilimini aşan şarkılar çalarken, bir yandan da bilinçli aylaklık üzerine sohbeti kaldığım yerden sürdürdüm bu programda. Zamanın hızıyla, anla oynuyor flanör bir bakıma. Yanı başından süpersonik aygıtlar geçe duruyor, hayat hızla akıyor. O ise sanki kaplumbağasını gezdiriyor. Kalabalığın, hızın, yırtıcılığın tam da ortasında zamansızlığın efendisi olmalı flanör, aylak bu açıdan bakıldığında sanki vipassana meditasyonuna girmiş bir zen rahibidir adeta rahip gibi flanör de gözlemle gelen dönüşümü yaşar olanı olduğu gibi görmek bir evi adresi olsa da yersiz yurtsuzdur aslında tam da bu yüzden özgürdür sonuna kadar nerede olursa olsun her an yoldadır Çevresinde son akmakta olana katlanabilmek, daha doğrusu onu aşabilmek için yoldan iyisi yoktur zaten. Tıpkı yalnızlıkla baş edebilmenin en iyi yolunun tek başına bir başınalık olduğu gibi. Derin, serin ve rock. Birinci bölüm. Yine alternatif rak, indie rock çaldığım bir program vardı bu hafta. PJ Harvey'le ile açılışı yapmıştım. Flanörlükle ilgili sohbet devam ediyordu. Siber flanör, sanal flanör, online flanör terimlerine de değiniyordum. O zamanlarda surf yapmak terimi çok daha gerçekti çünkü karşınıza ne çıkacağını bilemiyordunuz. Bir yerden giriyordunuz uçsuz bucaksız gibi görünen bir yeri keşfetmeye çalışıyordunuz. Daha sonra giderek yönlendirilmeye başladık aslında hepimiz ve sanal ortamlarda da internet ortamında da artık eskisi gibi keyfini çıkararak keşfetmiyoruz aslında. Nereye gideceğimiz daha çok kontrollü gibi. Bugün artık çok fazla karşılaşmıyoruz ama iki ilan panosunu önüne ve arkasına asıp dolaşan sandviç adamlar vardır ya. Aslında bu adam Flanör'ün son enkarnasyonuydu deniyor. Hepimiz şu anda sandviç reklam adamlara dönüştük ve Facebook'un siber caddelerini üstümüzdeki reklamlarla dolaşıyoruz. tatlı ve dingin. Bu programında anahtar sözcükleri bunlardı. Bir hamakta tatlı tatlı salınırken gözlerin kapalı dinlenebilecek bir program olmuştu. Mutluluk temasından söz etmeye hatta mutluluk tarifleriyle ilgili bir anket yapmaya başlamıştım. Şimdi aylaklıktan mutluluk konusuna nasıl olduğunda ışınlandın, bu ucuz konuyu da nereden buldun diyenler olabilir. En temel mesele mutluluk da ondan. Herkes onun peşinde, para peşinde de koşsan, kariyerde, çocukta istesen, bir adada yaşamakta istesen hepsinde sadece kişisel mutluluğun peşindesin. Sosyal refah arayan biri bile öylesi bir toplulukta kendi mutluluğunun peşinde aslında. Yumuşak akustik, birinci bölüm. Yumuşak ve akustik, yani yumuşak akustik. Bu temaya sahip iki programdan ilkiydi bu. Enstrümanları daha doğal sesleriyle duyduğun yumuşacık ruhtan kopup gelmiş parçalar çalıyordum. Mutluluk sohbeti sürüyordu yine. Senden gelen mutluluk tariflerini yayımlamaya başladığım hafta işte bu haftaydı. Yani attığım bu meraklar geri dönmeye başlamıştı. Çoğu zaman müziktir mesela. Bu şarkıyı plaktan dinleyebilmektir. İçinde bulunduğum şu andır mutluluk. Ben de bunu paylaşmak istedim. Yansıtılan hayat ile yaşanan hayat bir noktada birleştiğinde mutluluk durumu ortaya çıkar der. Bence doğru. Mutluluk bir başkasının seni mutlu etmesine ihtiyaç duymamaktır. Şimdi dünden bugüne bakışımıza biraz ara verelim istersen ve biraz da bu haftanın parçalarından birisine kulak verelim. Hollandalı şarkıcı ve şarkı yazarı Kovacs'ın bu yıl çıkan albümünden beğendiğim bir şarkıyı dinletmek istiyorum. Ruh hallerinin, mood'ların dalgalanmalarını seviyorum. Müziğimin bir ruhu var diyen Kovacs'ın son albümü Cheap Smell'dan çalacağım parça Mama and Papa. come home So I've been running, I've been running I've been running on my own kingeneler, sirk müziği, balkanlar, akordiyonlar, ska ve dans, klezmer müziğinin olmazsa olmazları, kemanlar ve klarnetler. Titreşimi frekansından yüksek program Flaner'in seyir defterinde bu hafta Doğu Avrupa'da şekillenen klezmer müziği, Romanya'dan ezgiler, gypsy rock, polka ve ska ritmleri, Polonya'dan, Ukrayna'dan hatta Türkiye'deki müzikal geleneklerden etkilenmiş örnekler dinletiyordum. Tabii ki Balkan müziğini sevdikleri de aşikar. Bulabildiğim kadarıyla parçanın adı Yarba, Herb yani ot ya da bitki anlamına geliyor. Luminescent Orchestra'yı seslendiriyor. Türkiye'ye, Türkiye'de, Türkiye'den. Birinci bölüm. Bu temaya sahip iki bölümün ilki bu hafta yayınlandı. İlk kez Türkiye'ye dokunan, yolu bir şekilde bu coğrafyadan geçen şarkıcı ve gruplardan müzik dinletiyordum programım içinde. Rock ve Pop Müziğin Babaları 1. bölüm. Bu hafta gerilere uzanıp rock ve pop müzik dünyasının en babaları arasından yaptığım bir seçkiyi dinletiyordum. Rare Bird, Led Zeppelin, U2, Alison Moe, Brian Ferry gibi müzisyen ve gruplardan örnekler çaldım. Evet, şimdi David Bowie'den harika bir parça geliyor. I'm Dranged. Daha az gevezelik, belki daha az bilgi. Buna karşın daha sakin, sükunet içinde müzik, daha çok boşluk, daha fazla derinlik. Bu hafta ayrıca sürpriz bir konuk var. Kendisi hem çok tanıdık hem de yeni birisi. Ayraklık, flanörlük kavramı üzerine içsel bir diyaloğa, gece başlayıp sabahın erken saatlerine değin uzanan derin bir sohbete kulak misafiri oluyorsunuz diye sunduğum kişi yine bendim. Sesimi değiştirerek konuşup, Aylakça bir diyalog dinletiyordum Şimdi yıllar önce yazdığım Aylakça Diyaloglar No 1 adlı bir karşılıklı sohbeti dinleyelim Ben, konuğum benle konuşuyorum Merhaba Selam, nasılsın? İyiyim, ya sen? İyiyim ben de, çok teşekkürler Ne istediğini bilen bir aylaksın ha? Flanör diye bir kelime duydun mu? Hayır Oku bak, oku biraz buradan bak bu kavramı çok seviyorum ben. Tabii ki de bizi tarif ediyor sanki bizi derken beni demek istemiştin. Ee, ben de bizi diye düşünüyordum oysa. Yani beni. Seni aylak yapmak istemedim bir anda. Ee, ben kendimi aylak kabul ederken senin beni aylak görmemeni huzulayım mı şimdi? Yoo bir anlıktı öyle. Şu anda aylaksın benim için. Evet. E, içim dışından büyük bir kavramdır aslında. Ajantik. Bu program uğurlu sayısı 135 olanların değil 007 olanların programı. Çelik kasa açılır, alarmlar aktive olmadan, tavandan çelik ipte nasıl sallanılır, bir sahnede silah görünüyorsa o silah mutlaka patlamak zorunda mıdır, gizli ajanlar neden çok sık sevgili değiştirir ve bunu gizlemezler gibi soruların cevapları yine bu programda. Demiştim. Bu haftanın gizli ajan teması aslında Flaner'ı de oldukça uygun düşüyordu. Flanör ne de olsa Kent'in dedektifi sayılırdı. Bodler'e göre Flanör, modern Kent'in en ücra köşelerinde dahi dolaşan, kalabalıklardan ve Kent'in kaosundan faydalanarak gizlenen, kalabalıkların gizlediği Kent insanıyla empati kuran, onların kılığına bürünen, taklit eden fakat kendi benliğinin aralarında erimesine izin vermeyen bir modern Kent kahramanıydı. Müzikleri. Bu haftaki programı sevdiğim dizi müziklerine ayırıyordum. Uzay yoluyla açılan program daha sonra The Simpsons, Narcos, True Detective, Luther, Mad Men gibi dizilerin müzikleriyle sürüyordu. Bu programda yalnız müzikleri dinletmekle kalmayıp diziler hakkında da oldukça bilgi veriyordum. İnsan başkalarının iyiliği için yaptığını, başkalarına ve kendisine söylese de bunun büyük bir kandırmaca olduğunu... İnsanın egosunu, insanın aslında özünde her şeyi kendi için yaptığını anlatması açısından oldukça önemlidir. Breaking Bad Jesse! Jesse! Jesse! Jesse! Because Jesse... Jesse, pick a... When the serpent evolved... Que no lo es, por las que 1970, 1970 1970 la mattina mi sono alzato per la ciao per la ciao mattina sono alzato e ho trovato vaso o partiziano Porta Porta genç pop zamanı yakalayan ikinci bölüm Temmuz ayının son günü yayınlanan bu programda ilkini daha önce hazırlayıp sunduğum pop gruplarına yer verdiğim programın ikinci bölümünü dinletiyordum <gülüyor> Çok fazla güzellik. İçinde yaşadığımız dünya çok acayip gerçekten. Tam bir dualite dünyasında yaşıyoruz. Bir tarafta kan dökenler, birbirini öldürmeye çalışanlar, zedelemek için uğraşanlar, kin güdenler, nefret duyanlar, korkanlar, korku evet bunu çok derinden hissedenler, sevginin zıttı olan his diyeyim. Bir yanda da böyle güzellikler var. Müthiş yetenekler, müthiş zeka, müthiş bilinç, inanılmaz uçurumlar, inanılmaz zıtlıklarla örülü bir dünyada yaşıyoruz. İkisi arasında gidip geliyoruz. Bu ikisinden de içimizde var aslında. Biz ikisine de aitiz. İkisi de bize ait aslında. İkisi arasında gidip geliyoruz, dolaşıyoruz. İkisi de bize bir şey fark etmemiz için verilmiş. İstersen şimdi yine bir parça dinleyelim. Bu şarkıyı da bu yıldan seçtim. Geçtiğimiz Nisan ayında tekli olarak piyasaya çıkan parça geçen hafta yayınlanan Amir adlı albümden. Şarkıcının adı Tamino. 22 yaşındaki bu genç müzisyen Belçika'da Mısırlı bir babayla Belçikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Belçikalı Jeff Buckley lakabını taşıyor. Nilipek ile birlikte 10 Kasım'da İstanbul'da bir konser vereceği haberini aldım. Genellikle ağır tempoda kimine göre down sayılabilecek şarkıları olan Tamino'dan gelsin. Indigo Night. Take him up on a hill It's an indigo night, there's a chill The boy's confused, but he's still As they gather around him So many of them, they all sing About the pleasures of life And he cries, why? Meaning. It feels like I've always been blind I don't know why you girls are so kind But there are so many Or maybe the air There was no more despair Just something about that night Maybe the girls, they lit some light made everything right Cause he's never been More İşte beni günler, geceler boyunca uğraştıran bir bölüm. Yol, yolcu ve yolculukla ilgili şarkılar çaldığım, yolda olmanın anlamını seyahate eşlik eden şarkılar aracılığıyla aradığımız bu bölüm tam bir yolculuk formatındaydı. Arabaya binip nereye gittiğini bilmeden yola düşen iki arkadaşın sohbetine ve dinledikleri müziğe kulak veriyorduk. Tabii ki bu iki kişiyi de ben seslendiriyordum. Programı bilinmeyen güzergahlara, yola çıkıp orada kaybolmanın keyfine Rastlantısallığa, yol arkadaşlığına, koşulsuz dostluğa, amaçsız ve spontane mizaha, yol ve yolculukla ilgili filmlere, şarkılara adamıştım. Sohbetine kulak misafiri olduğumuz iki arkadaşın yol boyunca konuştuklarını, seçtikleri yol şarkılarını dinliyor, onlarla birlikte yolun keyfini çıkartıyorduk. Diyaloglarda yer yer çok gerçekçi, arada da absürt konuların yer aldığına tanık oluyorduk.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 Ama biz çok hızlı gidiyoruz. Bir kahve molası falan otam yok? Daha yeni çıktık yola. Sen istiyorsun mola? Ooo tamam abi. Bu bana kafi. Ay. Tamam aldım mesajını. Bir kafi molası vereceğim senin için. You are the man. Bu kadar tezahürat kafi. Kafi. Yanında kek falan da yeriz belki ha. Gökyüzü ağır renkleri ve havadaki dişil enerji. İkinci bölüm. Aynı temaya sahip daha önce yayınladığım programın ikincisini hazırlamıştım bu hafta için. Şefkatli tınılarıyla sizi sarıp sarmalayacak bir program söz konusu. <gülüyor> Doleur du programı ilk 11 programda konuşurken fonda kullandığım müzikleri ayırıyordum. Daha önceki programlardaki konuşmalarımın arka planında tevazuyla yer alan parçalara bu kez daha fazla saygıyla yaklaşıyor ve haklarına iade etmeyi umuyordum. Ve rock. Bölüm. Aynı temada daha önce yayınlanan programın ikinci bölümü. Yine belli bir tavra sahip elektrik gitarlar, yine alternatif ezgiler, bağımsız duruşa sahip şarkıcılar, folk, rock ya da bunları harmanlamış parçalar. Bu haftadan favorilerim The White Buffalo'dan The Matador ve Sofa Surfers ve Money Obeya'dan Superluminal. I'm Bu haftaki programda biraz yüzmediğim sulara da girmek istemiştim. Soul ve R&B, electropop, indie folk, indie pop, afrobeat, trip hop ve deneysel müzik örnekleri dinletmek istediğim bu bölümü benim de hemen hemen hiç duymadığım grup ve müzisyenlere ayırmaktı niyetim. Öyle de oldu. bölüm. Aynı temaya sahip programın ikinci bölümü olarak tasarlamıştım bu haftanın listesini. Bu haftaki programda müzik dışında herhangi bir anons ya da konuşma duyulmuyordu. Yani sessiz kaldığım bir program oldu. Müzik Under your chair, it's not in a hollow or pieces of wood. I don't. pop müziğin babaları. İkinci bölüm. Daha önceki temanın aynısı. İkinci bölüm. Yine ağırlıklı olarak İngiltere'den gelen grup ve şarkıcılardan 35 yıllık bir skalada ölümsüz parçalar dinletiyordum. İngiltere'den gelen Progressive Rock grubu Rare Bird'ü geçen sefer de söylediğim gibi biraz geç keşfettim ama çok sevdim. Hadi o zaman gelsin simpati parçası kadar sevdiğim diğer parçaları. Beautiful Scarlet. listesine bir numaralı müzisyenim David Bowie'den de bir parça ekledim. Bu parça 1980 yılında teklisi piyasaya çıktığında İngiltere listelerinde bir numara yerleşmişti. David Bowie'nin kumsalda yürüyen bir palyaço olarak göründüğü inovatif videosu ise o tarihe kadar yapılan en pahalı video ünvanını kazandı. Türü Art Rock ve New Wave olarak sınıflandırılan parçayı birlikte dinleyelim o zaman. Ölümsüz David Bowie geliyor... Ashes to ashes. Türkiye'de, Türkiye'den. İkinci bölüm. Daha önceki tema, ikinci bölüm. Evet, Evrencan gündüz geliyor bu hafta ikinci kez. Yanında Melisa Karakurt ve Ece Cansu Ertuğrul'la birlikte. Sen Aşkımızdan. <gülüyor> yapsam senin için yetmedi sevindim gülmedin ağladım üzülmedin ne yapsam benim kadar Bu haftaki programımın bir teması yoktu. 1970'lerden günümüze kadar farklı tarihlerde piyasaya çıkmış parçaları içimden geldiği gibi bir araya getiriyordum. Hmm. <Gülüyor> Mix 2. Merve Il söyleşi. İlk kez programda bir konuğum oluyordu. 90'lı yıllarda Türkiye'nin en başarılı mankeni olan Merve Il ilk konu. Hem kendi müzik seçkisini dinleyiciyle paylaşıyor hem de mesleği bırakıp nasıl daha doğal ve keyifli bir hayata geçiş yaptığını dinliyorduk kendisinden. Artık canına tak eden şeyler vardı ondan geldin gibi geliyor buralara. Birçok kişinin bir türlü kopamadığı şu İstanbul'dan seni buraya Bodrum'a atan asıl neden neydi? Ya birçok şeyin birleşimi gibiydi bu. Tabii ki doğayı çok seviyordum çünkü işim geliyor oraya buraya çok sık gidiyordum. Güzel yerlere de gidiyordum doğa içindeki yerlere de ve hep dönüşte aklım gittiğim yerde kalırdı. Daha güzelmiş gibi gelirdi bana. Şehir beni çekmiyordu ama iş hayatı, para kazanma, o kapan, o düzen o da beni çok sıkmıştı. Yani hiç ruhuma hitap etmez olmuştu. Hiçbir şey orada bana zevk vermiyordu yani. Şehirin sana verdiği, insana verdiği hiçbir nimet bana nimet gelmez olmuştu özetle. E peki ben ne istiyorum? Yani hani iyi işimde iyiyim, para kazanıyorum. Beni mutlu olmam lazım. Ben niye mutlu hissedemiyorum diye durduğumda bunların hiçbirini yapmak istemediğimi gördüm. O zaman ne yapmak istediğimi sorduğumda da ilk gelen şey buradan hemen gitmek olduydu. Mix 3. Ozan önemli söyleşi. Geçtiğimiz haftada yazar Ozan Önenle Boz Burun'daki yazanesinde yaptığım çok keyifli bir sohbeti yayınladım. Çaldığımız parçaları da Özenle kendisi seçmişti Ozan Önen. Yani bilmiyorsun. Bu kitap canlı organizma gibi nereye gideceğini bilmiyorsun. Evet. Ve çok tesirli, kendi sihirine sahip bir şey. O sebeple de kime iyi geleceğini bilemiyorsun. Fakat emin olduğu şey şu oluyor: Sana iyi gelen şey zaten birlerine iyi gelir. Kesin bir evrensel bir kuraldır. Yani. Onu bir tek sen yaşamıyorsun çünkü. Yani iksirleri ilaçları, birileri denedi kendi üstünde iyi geldi, onu paylaştı bir şey oldu. Sonuçta evet. ihtiyacı olanını da bulurum. Ve, ve, da ve kitabın başında da, zaten şey demişsin aslında, buralarda kimseler okumuyormuş gibi yazmanın riskleri var. Bir nevi delilik bu ama birine aniden ulaşıyor sözün. Odasının ta içine, ta içine, tam da ortasına, ta içine, tam da ortasına Efendim, kalbinin nevi. ne büyülü. Bizim burada, sanki bir başımızdaymış gibi sohbet ediyor oluşumuzda. Belki bizi dinleyen insanlar onları unuttuğumuzu da düşünürsen eğer konuşurken <gülüyor> Evet. Kimi Belki inanılmaz şeyler çıkartacak. Belki hayatına yeniden yön verecek. Belki bir anda bulunduğu şehri terk etmeye karar verecek. işte. ne büyülü? Tabii ki. Diyorsun, bu ne aslında o kadar çok etkiliyoruz ki evet. aslında bilmiyoruz. Evet. Ve kelimeler kesinlikle her biri kendi gücünü haizler. Yani her kelimenin başka bir tılsımı Başka tesiri var. Ben buna bütün yüreğimle, kalbimle ilerleyen kelimelerin insanın hayatlarını değiştirebildiğini çok iyi biliyorum. Bu da bu haftaki program. Yani sondan bir önceki. Onda da şöyle şeyler demişim. Çok değil, biraz önce. Gerçi bunu bir son olarak da görmemek gerek. Bir nevi pauza basıyorum da diyebiliriz. Hem müzikte olur böyle şeyler. Geri alma. Geri alma. Geri alma, ileri alma. Bir sonrakine zıplama vesaire olduğu gibi bir de pauza basma. Yani kısa süreli durdurma diye bir şey vardır. Kendimi ciddiyette davet edesim var ama bir yandan da bir iç ses var. Sakın davet etme o adam davete icabet etmez diyen. O yüzden en iyisi ben daveti filan unutup işime bakayım. ABD'li gitarcı ve besteci Mark Ribot'un geçtiğimiz ay çıkan Songs of Resistance 1942-2018 adındaki 11 şarkılık albümünde farklı şarkıcıların seslendirdiği direniş simgesi olmuş parçalar var. Bunlardan birisinde Tom Waits söylemiş. Şimdi Mark Ribot'un gitarı ve Tom Waits'in kendine has sesiyle dinleyelim. Bella Ciao.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 Oh, partigiano, please take me with you Bella ciao, Bella ciao, good beautiful Oh, partigiano, please take me with you I'm not afraid It's Of the partisan. Bu hafta dinlediğin dört parça da dahil programımda yayın dönemi yani altı ay boyunca tam 331 parça çalmışım. Baktım Tom Waits'ten biraz önce dinlettiğim Bella Ciao Goodbye Beautiful parçasıyla birlikte yalnızca iki parça olmuş listemde. Oysa o kadar çok güzel şarkıları var ki daha fazlasını çalmak isterdim gerçekten de. Önümüzdeki hafta bir programım daha var. Onda da 1 Mayıs 2018'de seyir programına başladığım güne benzer bir veda planlıyorum. Bu haftaki programdaki anonsları için sevgili Leyla Önal'a teşekkür edip ben de Bella çav diyeyim en iyisi. Emin olduğum ama nereden bildiğimi bilmediğim bir his var içimde. Bu programı dinleyen insanların güzel insanlar olduğuna dair bir his bu. Haftaya bir kez daha buluşmak üzere. Hoş kal, hoşça kal. partizano, kal.